1664 numaralı konu Hazreti Peygamber'in sahabelerinden bazı kimselerin dualarına amin demeleri bir kişi Zeyt bin Sabide gelerek bir şey sordu Bunun üzerine Zeyt adama şunları söyledi Ebu Hüreyre'ye git çünkü bir gün ben Ebu Hüreyre ve bir de falan adam mescitte oturmuş Rabbimizi anarken Hazreti Peygamber yanımıza geldi ve bizimle birlikte oturdular Bunun üzerine biz uzun bir süre sustuk Nihayet Hz. Peygamber, ''Ben geldiğimde ne söylüyorsanız ona devam ediniz.'' buyurdular, ''Arkadaşımla ben Ebu Hüreyre'den önce davranarak dualarımızı tekrarladık.'' Hazreti Peygamber de ''Amin.'' dediler, ''Bizden sonra da Ebu Hüreyre, ''Rabbim, senden, arkadaşlarımın istediklerini ve bir de unutulmayan bir ilim isterim.'' dedi. Hazreti Peygamber onun duasına da ''Amin.'' dediler. Ebu Hüreyre'nin duasını işittiğimizde, ey Allah'ın Rasulü, biz de Allah'tan unutulmayan bir ilim isteriz, dedik. O zaman Hazreti Peygamber, bu konuda Devs kabilesinden olan şu genç, Ebu Hüreyre, sizi geçti, buyurdular.